daha vuku bulmadan nasıl ve ne zaman vuku bulacağını çok iyi bilir. La havle ve la kuvvete illa billahdır. Ne demek bu? Bir gün mescitte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'e diyor ki çıkmadan bana söyle sana cennet hazinelerinden bir hazine vereyim.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 menetmiştir, etmiştir, yasaklanmıştır. Size rızık olarak verdiklerimizden infak edin demiştir. Haram yollardan elde edilen mallar bunların içine ne atmaz, Girmez. Bilakis Allah bunu ne yapmıştır? Kınamıştır. Ve mallarınızın arasında haksız yollardan yemeyin. Soruda da belirtilen durum haksız ve batıl yollardan yenilme kapsamına girer ki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 sebeplere ne yapmış? Sarılmıştır. Ve i̇bn Ömer'in rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kıyametin hemen öncesinde insanlar tek ve ortaksız Allah'a ibadet etsinler diye kılıçla gönderildim. Benim rızkım, kılıcımın yüzündedir. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam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 Hoş geldin Biliyor musunuz diyor, kalemler yazdı, defterler dürüldü. Cennetlik olan da, cehennemlik olan da bir kitapta nedir? Yazılıktır. Ve takdir edilmiştir. Sahabe kalkıyor, diyor ki o zaman niye amel edelim ki? Oturalım, akıbetimizi bekleyelim. Nasılsa hayır ehli hayır işleyecek. Şer ise şer işleyecek. Gideceği yerde cennet mi cehennemi mi nedir? Belli. Bakın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam amel edin, amel edin, amel edin, amel edin demiştir. Çünkü herkese neye meylederse derse ne onu yapılacak? Kolaylaştırılacak. Evet kardeşlerim.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 Doğru sözdü ve sözleri her zaman doğrulanan Ali Vesselam şöyle demiştir: Sizden her birinizin ana rahmindeki yaratılışının ilk 40 günü nüfte şeklinde geçer. Sonra 40 gün bir kan pıhtısı olur, ondan sonra bir çiğnem et, sonra Allah bir meleğe dört kelimeyle gönderir. Melek ona amelini, ecelini, rızkını sayık mı şakim olduğunu yazar.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 Varlık aleminde olan her şey Allah tarafından yaratılmıştır. Her şeyi dilemesi ve kudretiyle yaratmasıdır. Onun istediği olur, istemediği olmaz. Veren de Allah, Alçaltan de o, yükselten de o. Üstün kılan do o, alçaltan do, Zengin eden de o, fakir eden do. Kimini saptırır, kimini de doğru yolu iletir.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 batılı batıl dilip ondan uzak kay nasip etsin kaderi olan imanımızı artrsın ve ayağımızı İslam'dan kaydırmasın Amin. Tevhid ehli insanlar olarak ölmeyi hepimize nasip etsin aneke en Mehve hamdike eşdenlella ente vehamdülillah olsun Altyazı um,